Yeryüzünde sağlık en büyük varlık En büyük varlıktır en büyük varlık Çok çalış çok yorulma çok da çabuk darılma Her şeyi dert etme etme kendine Her şeyi dert etme etme kendine